Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve şu sözü üzerinde de düşünmüyorlar. Vallahi benim sizin için korktuğum fakirlik değildir. Ancak sizden öncekilere açıldığı gibi dünyanın size açılmasında, onların yarıştıkları gibi sizin de dünyalık için yarışmanızdan, dolayısıyla dünyalığın onları helak ettiği gibi siz de helak etmesinden korkuyorum. Bu ve Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadis veriyor. Bunlar aynı şekilde Ömer radıyallahu anh'ın şu sözünden de habersizdirler. Biz insanların en altta olanlarıydık. Allah bizi peygamberiyle üstün kıldı. Ne zaman ondan başkasına yücelik ararsa, yüce Allah bizi aşağı düşürüyor. Bu ümmetin yücelmesi ancak dinine bağlanmasıyla ve Rabb'inin emrini yücebilmesiyle mümkündür. O halde yol nedir? Askeri intihar saldırıları mı? Öyle olsa birkaç eylemde İslam'ın ve Müslümanların hakimiyeti sağlanır. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve ve hatta bütün peygamberlerin davetlerini inceleyen bir kimse çok yakından bilecektir ki bu yol peygamberlerin yolu değildir. Genel geçer şer'i kaidelere de varlık alemindeki genel geçer kevni kaidelere de kendi sünnetleri de aykırıdır. Yüce acayesinde şöyle buyuruyor. Bakın bu ayet çok önemli. Üzerinde düşün. Bir topluluk kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez. İstediğin kadar intihar saldırsa istediğin kadar cihad ettiğini düşün. Kulluk kendi içerisinde kendinde olan değiştirmekçe Allah onları değiştirmez. Öyleyse mutlaka davetin yayılması ve insanların kalplerinin de bedenlerinin de Tevhid inancıyla ve üstün şeriata itaatle ıslah edilmesi gerekir. Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de 13 yıl kalarak insanları tevhide çağırmakla uğraştı. Bu arada sahabelerini gece ibadetiyle ve daha başka ibadetlerle de eğitti. Gerek o ve gerekse sahabeleri bu faaliyet esnasında işkencenin veya alayın her türlüsüne katlanıyorlar. Allah'a davetin başlangıcının nasıl olduğu hakkında bilgi edinmeleri için Allah'ın izniyle yeri geldikçe bunlardan bazı örnekleri sunacağız. Ensar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle ikinci akabe biyatını yaptıklarında istersen bu vadi Mekke halkına saldırıda bulunur ve hepsini bir kerede öldürürüz dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben bununla emrolunmadım dedi. Dedi. Yüce Allah da bu konuda şu ayeti indirdi. Kendilerine elinizi savaştan çekin, namazı kılın, zekatı verin denilenleri görmedin mi? Nisa suresi 77. ayet. Sahipleri, bu din hakkında öncekilerin ve sonrakilerin efendisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden daha mı gayretliler acaba? Resulullah ve Mekke'de daveti açıktan yapmaya başladığı zamanki durumu nasıldı? Değerli sahabelerin durumları nasıldı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleri nasıl eğitti? Medine'de İslam devletini kurmak için şartları nasıl hazırladı? Müslüman gençliğin öncelikle öğrenmesi gerekenler bunlardır. Ta ki gayretleri boşa gitmesin ve işleri şer'i bir yarar sağlamadan sonuçsuz kalmasın. Biz de Peygamber Efendimiz aleyhisselatü vesselamın siretinin edildiği bu bölümde Allah'ın izniyle ve yardımıyla bunu açık bir şekilde ortaya koymak istiyoruz. Bu Allah'ın yardımıyla bu dönemin bariz özelliğiyle ilgili bir yer açıklamaya geçelim. Bunun birinci özelliği bu dönemin birinci özelliği Resulullah Sallallahu Aleyhi ve ashabına Allah hepsinden razı olsun çok fazla işkence ve eziyet edilmesiydi. Az önce saymıştık bunları şimdi detaylı olarak görelim inşallah Abdullah bin Mesud radiyallahu anh şöyle diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'nin yanında namaz kılıyordu Kabe'de o zaman putlar vardı bak dikkat Ebu Cehil ve bazı arkadaşları da yakında bir yerde oturuyorlardı biriniz filanca oğullarının yeni boğazlanan devesinin döleşini yani işkembesini getirip de secdeye vardığında Muhammed'in sırtına koyabilir dediler Oturanların en taşkını kalkıp söz edileni şey getirdi. Baktı Ta ki Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem secdeye vardığında onu sırtına iki omuzun arasına koydu. Ben de bakıyor bir şey yapamıyordum. Ah ne olurdu elimde engelleyebilecek kuvvet olsaydı. İbn Mesud'a da anlatıyorum. Adamın deriyi Rasulullah Aleyhisselam sırtına koyması üzerine oradakiler birbirlerinin üzerine yıkılırcasına gülmeye başladılar secdede kaldı, başını kaldırmadı. Sonunda Fatıma radıyallahu gelerek o şeyi sırtından attı. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve başını kaldırdı ve şöyle söyledi. Ey Allah'ı sana havale ediyorum. Bu sözü üç kere tekrar etti. Aleyhilerine beddua edince bu onların zorlarına gitti. Soluklarına inanıyorlardı bak. Doğru sözlü birisi olduklarına inanıyorlardı. Üç kere tekrar etti. Üç kere Allah'ın huayi sana havale ediyorum dedi. Onların zoruna gitti. O yerde dua, e, yapılan duanın kabul edileceğine inanıyorlardı. Yapılan Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hı. isim isim saymaya başladı ve şöyle buyurdu. Ey Allah'ım Ebu Cehli sana havale ediyorum. Utbe bin Rebi'a'yı sana havale ediyorum. Şeybe bin Rebi'a'yı sana havale ediyorum. Velid bin Utbe'yi sana havale ediyorum. Umeyye bin Halefi sana havale ediyorum. Uhbe bin Ebi Muayt'ı sana havale ediyorum. Yedinciyi de saydıysa da ravisi. Bunu rivayet eden unutmuş. Canım ederim ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in saydıklarının hepsini çukurda, yani Bedir savaşından sonra kazılan çukurdan leşlerini gördüm diyor. Bunu Buhari ve Müslim rivayet etmiş. Yine Müslim'in Ebu Hureyir radıyallahu anh'den rivayet ettiğine göre şöyle söylemiş. Ebu Cehil, "Muhammed aranızda yüzünü toprağa sürüyor, değil mi?" diye sordu. Evet denildi. Bu üzerine şöyle söyledi: "Lat ve Uza'ya yemin olsun, eğer onu görürsem boynuna basacağım veya yüzünü iyice toprağa sürteceğim." Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz varken geldi. Ebu Cehil boynuna basabileceğini sanıyordu. Buna teşebbüs edince hemen geri geri çekilme ve elleriyle kendini savunur gibi bir takım hareketleri yapmaya başladı. Oradakiler "Ne oluyor sana ey Ebu Hakem?" dediler. Benimle onun arasında ateşten bir hendek var. Şunlar da kanatlar dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyurdu ki eğer bana yaklaşsaydı melekler onu paramparça ederdi. Bunu İmam Müslim rivayet etti. Urve bin Zubeyr radıyallahu anh şöyle söyledi rivayet edilmiştir. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yaptıkları en şiddetli şey neydi? Bana bildir diye sordum. Şöyle dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'nin hicrinde yani hatim olarak da denilen yarım daire şeklindeki kısımda namaz kılarken Uğbe bin Ebu Muaid geldi elbisesini boynuna doladı boynunu şiddetli bir şekilde sıktı Efendimiz Aleyhisselatü derken Ebu Bekir radiyallahu gelip omzundan tutarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanından uzaklaştırdı ve şöyle söyledi bir adamı Rabbim Allah'tır dediğinden dolayı mı öldürüyorsunuz? 28. ayeti aynı zamanda bu söz. Halkın geneli üzerinde de belli kişiler üzerinde de önemli bir etkinliği ve saygınlığı olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bu saldırılar yapılırken değerli sahabeleri özellikle onların zayıf olanlarına neler yapıldığını artık varın siz düşün. Bu zamandaki sisli ortamda insanları Allah'a davet edenlerin gönüllerine de bir teselli Ayaklarını kararlı ve sabit kılacak bir vesile, bir örnek olması için onlara uygulanan işkencelerde bazı örnekler sunacağız. Habbab bin Eret radıyallahu anh'ın şöyle söylediği cevap edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gittim. Kabe'nin gölgesinde hırkasını yastık yapmış, yaslanmış oturuyordu. Müşriklerin işkencelerinden şikayette bulundu. Ben, ey Allah'ım Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bizim için Allah'a dua etmeyecek misin dedim.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 Muh bin Hamid'in rivayet ettiği bir hadis Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh'ın şöyle söyledi rivayet edilmiştir. İlk olarak Müslümanlıklarını açığa vuranlar şu yedi kişiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir, Ammar, annesi Sümeyye, Suheyb, Bilal ve Miktad. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi Yüce Allah, amcası Ebu Talip vas vasıtasıyla korudu. Ebu Bekir'i Yüce Allah kavmi vasıtasıyla korudu. Diğerlerini ise müşrikler aldılar. Demir zırhlar giydirdiler ve güneşin altına attılar. Onların içinde Bilal'den başka hepsi istediklerini yaptı. Yani müşriklerin istediklerini yaptı. Bilal ise Allah yolunda nefsini önemsemedi. Başına gelenlere katlandı. Kavmi de onu önemsemedi. Onu alıp çocuklara verdiler. Onlar da Mekke'nin sokaklarında dolaştırmaya başladılar. O ise Ehad, Ehad diyordu. Sümeyye radıyallahu orada. İbn-i rivat ettiği Elvan'de hasen edildi. Yani e, bu şöyle bir şey e, Ammar radıyallahu anh'ın annesi ve babası Sümeyye ve Yasir işkenceyle öldürülmüşlerdi. E, onlar müşriklerin dedikleri sözü söylemediler. Daha sonra Allah azze ve celle Nahil suresinin 106. ayetini indiriyor. Kalplerinde iman sağlam bulunduğu şekilde Yalnız dilleriyle müşriklerin söylediklerini ikrar etmelerinde bir ruhsat geldi bu ayette. Nahlil 106. Bu ayetten sonra e, Ammar radıyallahu anh gözünün önünde annesi babası öldürülmüştü. E, diliyle, sadece diliyle söyledi ve kurtuldu. Aynı şeyi aynı ayeti Bilal radiyallahu hede veya Habbab bin Eret hangisi tam hatırlamıyorum. Ya Bilal'e ya Habbab radiyallahu anh'a Bak Allah ruhsat indirdi diye. O da ki, ben şimdiye kadar bir dedim Allah'a başka bir şey söylemem artık. Dedi ve ehad, ehad demeye devam etti. İşte diğerlerini, e, onların istediklerini dilleriyle söylemesi ama Bilal radıyallahu anh'ın bununla direnmesi meselesi böyle. Kays bin Ebi Hazim radıyallahu anh'ın şöyle söylediği rivayet edilmiştir. Said bin Zeyd İbni Amr Kufe camisinde şöyle söylediğini duydum. Vallahi... Ömer daha Müslüman olmadan önce beni Müslüman olduğum için zincire bağlamıştı. Bülen Sar'da rivayet düğün. Ebu Zer radıyallahu anh'ın Müslüman olması olayla ilgili olarak Abdullah bin Abbas radıyallahu anh'dan şöyle rivayet edilmiştir. Bunun üzerine yani Ebu Zer radıyallahu anh'ın Müslüman olması üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine Ebu Zer'e kavmine dön. Durumu kendilerine bildir ve benim emrim sana gelince kadar bekle diye tavsiye buyurdu. O da canım yerinde olana yemin olsun ki bunu onların ortasına yani Mekke'de Mekkelilerin arasında bağıracağım dedi. Sonra çıkıp mescid arama geldi ve avazın çıktı kadar yüksek bir sesle Allah'tan başka ilah olmadığına Muhammed'in de Allah'ın Resul olduğuna şehadet ederim diye bağırdı. Sonra oradakiler Müşrikler kalkıp kendisini dövdüler ve iyice canını acıttılar. Bu sırada Abbas radıyallahu anh geldi. Üzerine durdu ve yazık size. Onun gıfardan olduğunu ve sizin Şam tarafına giden tüccarlarının yollarının onlara uğradığını bilmiyor musunuz? Dedi. Böylece onun ellerinden kurtardı. Ertesi gün yine gelip aynı hareketi yaptı. Ebu Zer radıyallahu yine başına üşüşüp dövdüler. Ve Abbas yine gelip kurtardı. Bu, bu halinin güven ettiği Devam. İkinci özelliğe kadar devam edelim inşallah bir ee, Yani sadece bu birinci özelliği anlattık burada biz eziyetlere, sıkıntılara maruz kalmaları buradan çıkarmamız gereken dersler, ibretler nelerdir? Birincisi bu konuyla ilgili olarak gelişmeler yüce Allah'ın şu sözünü desteklemekte, teyit etmekte. bu suresi ikinci ayetinde. insanlar. Yalnız iman ettik demekle imtihan edilmeden bırakılacaklarını mı sandılar? Allah Allah Yine şu ayettekinin anlamı da Teyit edilmektedir Yoksa siz sizden önce geçenlerin Başlarına gelenin benzeri Sizin de başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlar öylesine sıkıntı ve darlık içerisine düştüler ki Peygamber ile yanındakiler Allah'ın yardımı acaba ne zaman? Diyecek kadar sarsıldılar Bilin ki Allah'ın yardımı yakındır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 imtihanın yararlanan biri de müminlerin arındırılması ve kafirlerin helake itilmesidir. Nitekim Yüce Allah bir ayetinde şöyle buyurmaktadır. Ancak Allah helak olanın apaçık bir delille helak olması yaşayanın da ancak bir delille yaşaması için yapılması kesinleşmiş olan işi yaptı. Muhakkak ki Allah iştendir bilenir. Efra Suresi 42. ayet. Bunun sıra Yüce Allah dostlar ve şehitler edinmek istemiştir. Allah yolunda arkalarını dönmüş olarak değil, öne atılarak, ilerleyerek şehit olmayı dileriz. Allah bunu nasip etsin inşallah. İbn-i el-Cevzi'ye şöyle diyor, Buradaki amaç şudur, Yüce Allah'ın ilahi hikmeti, canların mutlaka imtihan edilmesini, yani nefislerle, canlarla imtihan edilmesi ve bir takım musibetlere çarptırılmalarını gerektirmiştir. İmtihan ile temiz olan, pis olandan ayrılır. Allah dostluğuna ve lütfuna layık olanla olmayanı birbirinden ayırır. Sevgisine layık olan kimseyi seçmek ve imtihan körüğüyle kendilerini arındırmak istemektedir. Tıpkı altının, safının ortaya çıkarılması işlemi gibi. Altınla beraber bulunan yabancı maddeleri ayırmak da ancak imtihanla, yani Arapçada bu işlemde e, feten, imtihan diye tercüme edilen fiten kelimesidir. Fatan e, altının ayarını saflaştırmak için aynı kelime kullanılır. Çünkü nefis esas da cahil ve zalimdir. İnsanın nefsi cahil ve zalimdir. Cehalet ve zulüm onu kirletiyor. Arındırma ve ayıklama yoluyla da bu kirden temizlenmesine ihtiyaç duyuyor. Eğer bu dünyada bu kirden kurtulursa ne âlâ. Kurtulamazsa cehennem köyünde ayıklanır. Cehennemden Allah'a sığınırız. Bu kendini eğitir varındırırsa cennete girmesine izin verilir. Er Cezayir'i ennetaç vel iberde şöyle diyor. Yüce Allah, peygamberine olan vaadinin doğruluğunu şu ayette bildirmektedir. O alay edenlere karşı biz sana yeteriz. Hicir sayıdı. Nitekim yüce Allah, onların hepsini peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gözü önünde çok kısa bir zaman sonra ve çok dar bir zaman dilimi içerisinde helak ederek onlara karşı kendisine yetmiştir. Bir şöyle diyor, Yüce Allah'ın Resulüne, emrolunduğun şeyi açıkça bildir ayetindeki genel içerikli emirle yetinerek, özel olarak akrabaları ve soydaşlarını korkutmasını emretmemesi mümkündü. Çünkü aşiretinin ve akrabalarının bütün fertleri önlerinde davette bulunacağı ve cehennem azabıyla poruklayacağı genel topluma dahil edilir. Öyleyse kendi aşiretini uyarmakla ilgili özel bir hikmeti nedir? Sorumlulukta en alt derece kişinin kendi nefsinden sorumlulmasıdır. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu dereceye hakkını vermesi için vahyin başlangıcı dönemi daha önce gördüğümüz gibi uzun bir müddet sürmüştür. Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in gönlünün kendisinin Allah tarafından gönderilmiş bir peygamber, kendisine indirilenlerin de Yüce Allah tarafından bir vahiy olduğu konusunda tam mutmain olmasına kadar bu dönem devam etti. Böylece o önce kendi kendine iman etmiş ve ileride alacağı bütün ülkeleri, ölçüleri ve hükümetleri kabul etmeye yatkın bir hale gelmiştir. Sonra gelen sorumluluk derecesi ise Müslümanın kendi ailesinde ve kendileriyle arasında bağ olan yakın akrabalarından sorumlulmasıdır. Yüce Allah bu mesuliyetin hakkını vermeye dikkat çekerek umumi ve açıktan tebliğ emrettikten sonra aileyi ve yakın akrabayı cehennem azabıyla korkutma ve onlara İslam'ı tebliğ etme zaruretini özet olarak özel olarak belirtti. Bu derecesinde akraba ve aile sahibi her Müslüman mesuliyeti yüklenme kusunda ortaklı müşterektir. Üçüncü derece ise alim bir kişinin kendi mahallesinden ve yöresinden yöneticinin de devletinden ve halkından sorumlu olmasıdır. Bunların her biri belirtilen çevrelerde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vekalet etmektedirler. Yani bu görevi yerine getirmek hususunda. Mihir el şöyle diyor, ilk merhalede davetin akraba çevresinde olması doğal bir şeydir. Özellikle açıktan yapılacak bir mücadelenin mahiyeti bunu gerektiriyorsa daha iyi. Çünkü böyle bir mücadele davetçiyi telki atmaktadır. Dolayısıyla bir koruyucu çevre gerekiyor. Koruyucu biz çevrenin bulunması gerekiyor. Bir davetcinin aşirette insanlar içinde onu korumaya en varim, en yaptığım kimseleri olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sonra insanlar içinde İslam'a ilk giren eşi Hadice bin Hüveylid radıyallahu anh'a, kölesi Zeyd bin Herser radıyallahu anh ve yanında kalan amcası oğlu Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh idi.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 kendilerinin derin kökleriyle ve varoluşlarının gerçek sebebiyle bağlantılarını kurmuştur. Önceden mahsur kalmış, sınırlı kalmış bir durumda ve şaşkınlık içindeydiler. O sonsuzlukla geçici hayatı birbirine kıyasladı. Dünya hayatı ile ahiret hayatı. Onlardan sabiler de sonsuzluk alemini geçici alemi tercih ettiler. Basit putlarla yüce Allah Arasında tercih yapmalarını istedi. Onlar da taşların yontulmasıyla elde edilen putları küçümseyerek göklerin ve yerin yaratıcısına yöneldiler. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kendisine bu bol miktardaki hayrın verilmesini düşündü. Saabeleri de onun kendilerine verdiği önem dolayısıyla kendileriyle ilgilendiğini düşündüler. Dolayısıyla eziyet gördüklerinde Allah'tan sevap umarak katlandılar. Allah için katlandılar. Putlar olarak şekillendirilen pisliklere huluk edenler onlara saldırınca onlar kendi bildikleri gerçeklere saldırdılar. Küfür ve iman arasında vuku bulacak savaş bir gün kendini gösterecek kimlerin şehit olacağını, kimlerin helake gideceğini ortaya çıkaracak. Allah'ın emirlerini yerine getiren müminlerle baş aşağı giden müşrikler Allah'ın izniyle birbirinden ayrılacaktı. Yüce Allah şöyle buyuruyor Hud suresinin 121-123. ayetlerinde.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 Müminlerin inançlarında kararlılık göstermeleri, imanlarının doğruluğuna, inandıkları şeylerde samimi olduklarına, gönüllerinin ve ruhlarının yüceliğine en büyük delildir. Çünkü inandıklarından dolayı içlerinde duydukları gönül rahatlığı, kalp huzuru, zihinlerinin inandıkları şeylerin doğruluğuna kesin kanaat etmesi ve Yüce Allah'ın rızasına kavuşma ümitleri dolayısıyla bedenlerinin çektiği eziyet, mahrumiyet ve baskı onlara çok hafif geliyordu ve ihlaslı davetçiler ruhlarına ve kalplerine hakim olan iman sebebiyle nefsani isteklerini sonraya bırakır. Bedenlerinin rahatlığına, zevk ve safa içinde olmasına aldırış etmezler. İşte davetçiler bununla başarıya ulaşır. Davetler bu şekilde kazanır. Kalabalıklar bu yolla karanlıklardan vecaletten kurtulurlar. Yani bir davetçi her şeyden önce kendi nefsinin terbiyecisi kendi nefsini Allah'a ve Resulüne davetçi olması lazım ki bunun başardığı oranda başkalarına faydası verir. İnşallah Allah Azze ve Celle izin verirse bu dönemin diğer özelliklerini detaylı bir şekilde haftaya daha sonraki zamanlarda işleriz. İnşallah benzer الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم